Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala rasulillah. Kadının ilim öğrenme ve anne babasını ziyaret etme hakkı var mıdır? Kadının elbette ki ilim öğrenme ve anne babasını ziyaret etme hakkı vardır. Bu hususta yanlış anlaşılan ayetler var ve hadisler var. Öncelikle, İki ayeti vermek istiyorum. Ahzab suresi 33. ayette Rabbimiz hem vakarınızda evleninizde durun da önceki cahiliyet devrinde olduğu gibi süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor. Ee, yine Ahzab suresi 59. ayette de Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman örtülerini üstlerine alsınlar, vücutlarını örtsünler. Evet ayetin tefsirinde tesettür emri bütün müminlerin hanımlarına genelleştirilmiş olmaktadır. Burada evlerinizde oturun. Yani oysa Ahsap Suresi 33. ayette evlerinizde oturun emri ile sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz buyruldu. Yani Ahsap Suresi 32. ayette de sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz diye nitelenenler peygamberlerin hanımlarıdır. Yani bütün e, hanımlar kastedilmiyor. Dışarıya çıktıklarında tesettürlerini aldıkları zaman, yani tesettürlerini emredilecek şekilde yaptıkları zaman dışarıya çıkabilirler. Tabi yani devamlı zırt böyle her şey içinde sokaklara çıkıp sokaklara dökülmekte anlaşılmamalı. Yani ihtiyaçları olduğunda e, dışarıya çıkabilirler. Asr-ı Saadet'te hanımlarının da bu e, mescitlere geldiği, ibadetlere geldiği, sohbetleri dinlediği hakkında rivayetler vardır. Örneğin şu rivayetlerde kadınların mescitlere gitmesini engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır buyurmuştur Peygamberimiz. Mesela Müslim'de salat bölümünde geçiyor. Başka bir rivayette Efendimiz şöyle buyurur: Kadınlarınız gece mescide çıkmak için izin istediklerinde onlara izin verin. Başka bir rivayette de yine Müslim'de geçen Kadınlar cemaate katılmak istediklerinde koku sürünmesinler. Yine kadınlara hitaben Buhari'de geçen bir rivayette Allah ihtiyaçlarından dolayı çıkmanız için size izin vermiştir. Buyurmuşlardır. Yani demek ki kadınlar ilim öğrenmek maksadıyla, sohbet dinlemek maksadıyla ve ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla e, ne yapabilirler? Dışarıya çıkabilirler. Tabi gerekli tesettür ölçülerine uydukları takdirde bunu yapabilirler. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 23. ayette anne babaya iyiliği kendisine şirk koşulmamasıyla beraber emrediyor. Yani aynı ayette şirkle birlikte anne babaya iyilik de emrediliyor. Şirkten sakınma ile birlikte anne babaya iyilik de emrediliyor. O halde anne baba, anne babaya itaat farzdır, yani Allah'ın emridir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kimlere iyilik edeyim ya Resulullah diye soran bir sahabeye annene babana kız kardeşine erkek kardeşine ve bunları takip eden akrabalarına iyilik etmek senin görevindir şeklinde cevap vermiştir. Yine. E, bir şöyle bir husus var Ömer nasılı bilmen bu hususta hukuk İslamiye ve İlatı fıkıye kamusu bölümünde bu konu şöyle izah ediyor koca karısının anne babasını gelemedikleri takdirde gidip ziyaret etmekte men edemez Çünkü ziyaret etmemek akrabalık bağlarının kopmasına neden olacağından caiz değildir Dolayısıyla kardeşlerim Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği bir hususta koca karısını men edemez. Yani farzdır. Bir kadının anne babasına bir erkeğin anne babasına iyilikte bulunması, onların durumlarıyla ilgilenmesi farzdır. Allah ve Resulü tarafından onlara iyilik yapılması emredilmektedir. Dolayısıyla kocanın böyle bir men etme hakkı bulunmamaktadır. Bu hususta Tabii ki Türk toplumunda yani özellikle yanlış anlaşılan bir husus var. Yani e, koca böyle e, caiz olmayan hususlarda yasaklar getiriyor ve kocaya itaat edilmesi gerektiği e, bildiriliyor. Ancak bunlar örfi yani Allah ve Resulü'nün emrini bilmeyen insanların uydurduğu hususlardır. Bu hususlarda itaat olmaz. Ancak Yine de evlilik hayatının huzur ve mutluluğu için bu hususta kocanın rızasının alınmasında elbette ki fayda vardır. Aksi halde evlilik hayatı e, yani olumsuz yerlere gider ve mutluluk ve huzur olmaz. Elhamdülillahirrabbilalemin.